Rabbi kad a'taytani min bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri hakkıyla yaratan, sen dünyada da ahirette de benim velimsin, gerçek dostumsun. Canımı Müslüman olarak al ve beni salih kimseler arasına kat. Leke min inde Muhammed, işte bu gayb haberlerindendir ki onu sana vahyediyoruz. Yoksa onlar Yusuf'un kardeşleri hile yaparak işlerine karar vermek üzere toplandıkları zaman onların yanında değildi sen ne kadar hırs göstersen de yine insanların çoğu iman edecek kimseler değildir halbuki sen bu Kur'an'ı tebliğ vazifene karşı onlardan bir ücret istemiyorsun Kur'an, bütün alemlere ancak bir nasihattir. <gülüyor> Hem göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar ibret almadan Bunlardan yüz çevirici kimseler olarak üzerlerinden geçip giderler. <gülüyor> Halbuki onların çoğu ancak müşrik kimseler olarak Allah'a iman ederler. Hem inanırlar hem de şirk koşarlar. Efe <gülüyor> Ya onlar Allah'ın azabından kuşatıcı bir musibetin kendilerine gelmesinden veya onlar farkında değillerken kıyametin ansızın kendilerine gildi vermesinden emin mi oldular? O adu adu ala ana ve ve subhanallahi ve ma ana Muhammed. De ki, işte benim yolum budur. Ben sizi bir basiret, açıkça görünen bir delil üzere Allah'a davet ediyorum. Ben de bana tabi olanlarda. Ve Allah'ı tenzih ederim. Çünkü ben sizin gibi müşriklerden değilim. وَمَا <gülüyor> أَرْسَلْنَا ey resul senden once de şehirlerin halkından kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. O müşrikler yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuş? Baksınlar, ahiret yurdu ise günahlardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Hala akıl erdirmeyecek misiniz?'' Hatta izesten susul ve zannu ve la nihayet peygamberler o kavimlerin imana gelmelerinden ümitlerini kestiği ve o kavimlerde gerçekten onların, o peygamberlerin yalancı çıkarıldıklarını zannettikleri bir sırada kendilerine yardımımız geldi de dilediğimiz kimseler o azaptan kurtarıldı. Halbuki günahkarlar topluluğundan azabımız geri çevrilmez. <gülüyor> مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ Muhakkak ki onların kıssalarında Selim akıl sahipleri için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulacak bir söz değildir. Fakat kendinden önce gelen kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve bir rahmettir.